İşte Türkçem bu kadar. artık söylüyorum, çik tik, çik tik, alen ya. Angilda, kasten öyle söylüyorum. Ama Türkçe güzel değil. Tarap kez geliyor biliyorlar, kalma diyorlar. Melba, çik tik söyle. Açık Radyo 20. Yaşını bir seri kitapta kutluyor. <gülüyor> Melba, çik tik, epey. İlk şöyle. kitap biz çik yaşarken yayınları tarafından basıldı çik ve tüm kitapçılar da. Nereden bilmiyorum.